İniş sırasına göre 17. Musaftaki sıraya göre 107. suredir. Tekasür suresinden sonra Kafirun suresinden önce Mekke'de inmiştir. 4-7. ayetlerin Medine'de münafıklar hakkında indiğine dair rivayette vardır. Sure adını son ayetinde geçen Ma'un kelimesinden almıştır. Erayte, erayitellezi, din, tekzip, yetim adlarıyla da anılmaktadır. Surede biri Allah'ın nimetlerini ve hesap gününü inkar eden nankör, diğeri amellerini gösteriş için yapan riyakar olmak üzere İki tip insan tasvir edilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline on namaz kılanların ki onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar... ''Halka da gösteriş yaparlar, hayra da engel olurlar.'' ''Gördün mü?'' sorusu burada şaşılacak bir tutumdan söz edileceğine, dolayısıyla konunun önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Ayetteki din kelimesi bilinen anlamı yanında Allah'ın hükmü veya uhrevi yargı manasında da anlaşılabilir. Ancak bunların birini inkar eden diğerlerini de inkar etmiş olacağı için sonuç değişmemektedir. Genellikle insanlar bir dine inandıklarını, dolayısıyla doğru yolda olduklarını sonuçta mutlu olacaklarını, kendi dinlerine inanmayanlarınsa yanlış yolda olduklarını, dolayısıyla bedbaht olacaklarını söylerler. Nitekim Hazreti Peygamber zamanındaki Yahudiler, Hristiyanlar hatta putperest Araplar bile böyle olduklarını iddia ediyorlardı. Yüce Allah bu surede asıl dini yalan sayıp inkar edenleri tarif ederek bunların kimler olduklarını ortaya koymuştur. Bunlar kimsesiz ve yardıma muhtaç durumda bulunan yetimi küçümseyerek onu itip kakan, yoksullara kendisi yardım etmediği gibi başkalarını da buna teşvik etmeyen kimselerdir. Kuşkusuz bu özellikler birer örnektir. Dini yahut ahiret sorgusu ve yargısını inkar edenlerin başka özellikleri de bulunmakla birlikte, burada Hz. Peygamber dönemindeki inkarcıların toplumsal ahlakla ilgili en belirleyici ve yıkıcı tutumlarına iki örnek zikredilmiştir. Nitekim ayetin, putperestlerin, tipik şahsiyetlerinden olan asbin vail hakkında indiği belirtilir. Bununla birlikte ayetin genel amacı insan sevgisinden mahrumiyetin en belirgin tezahürleri olan bu tür davranışları sergileyenleri kınamak ve bu yaptıklarının Allah katında en büyük kötülüklerden olduğuna bunların temelinde dini Allah'ın hükümlerini yahut ahireti inkar etmenin bulunduğuna insanların dikkatini çekmektir. Yetim ve yoksul, toplumun zayıf ve himayeye muhtaç kesimlerini temsil eder. Bunları küçümseyerek hakaret eden, itip kakan kimse, toplumdaki zayıfların haklarını çiğniyor demektir. Dinin insanlığa yönelik en büyük hedefi ise, İnsanlar arasında sevgi ve dayanışmayı, paylaşmayı sağlamak, sıkıntıların da mutlulukların da paylaşıldığı bir insanlık bilinci oluşturmaktır. Bu ayetler, bir taraftan bu tür davranışlar sergileyenleri kınarken, diğer taraftan da gerçek dindarları yetim ve yoksullar gibi himayeye muhtaç olanlara yardım etmeye özendirmekte, İhtiyaç sahiplerine yardım konusunda başkalarını teşvik etmenin, hatta bunun için hayır kurumları oluşturarak sosyal yardımı daha verimli, düzenli ve sürekli hale getirmenin gereğini vurgulamaktadır. Biraz önce insanlara karşı insanlık görevini yerine getirmeyenler kınanmıştı. Burada ise Allah'a karşı gerçek anlamda kulluk görevlerini yerine getirmeyenler eleştirilmektedir. 4-7. ayetlerde ise Allah'a karşı gerçek anlamda kulluk görevlerini yerine getirmeyenler eleştirilmektedir. Burada namaz kılmalarına rağmen kınananların olumsuz tutumlarına 3 örnek sıralanmıştır. Namazlarının özünden uzak olmaları, ibadetlerinde halka gösteriş yapmaları, hayra engel olmaları namazlarının özünden uzaktırlar diye çevirdiğimiz sahun kelimesinin sözlük anlamı unutanlar olup, bu bağlamda namazlarını vaktinde kılmayanlar şeklinde yorumlayanlar bulunmuşsa da, taberi bizim de mealde esas aldığımız yorumunda sahun kelimesini namazı ciddiye almayanlar, başka şeylerle meşgul olmayı namaz kılmaya tercih edenler, şeklinde anlamanın daha isabetli olduğunu, bunun vaktinde kılınmaması veya büsbütün terk edilmesiyle ilgili yorumu da kapsadığını belirtmiştir. Bir kimsenin namazı ciddiye almamasının namaz kılıyor görünse bile onun özünden uzak kalmasının önemli bir sebebi 6. ayette Riya kavramı ile ifade edilen halka gösteriş yapma eğilimidir. Riya özellikle dini davranışlarla ilgili bir terim olup bir kimsenin kendisinde bulunmayan dini ve ahlaki bir meziyeti, bir erdemi varmış gibi göstermesi, iyilik yapıyormuş gibi görünmesine rağmen yaptıklarıyla iyiliğin din ve ahlaktaki karşılığından öte maddi veya manevi bir çıkar amaçlaması anlamına gelir. İşte ayette bu tutum eleştirilmektedir. Hayır diye çevirdiğimiz son ayetteki maun kelimesini, taberi, insanın yararına olan her şey şeklinde tanımlar ve kelimenin ayetteki anlamının zekat, farz olan sadaka, Diğer mali yükümlülükler, insanların kendi aralarında birbirine yararlandırmadıkları nimetler, hak, ödünç mal gibi anlamlara geldiğine dair görüşler naklettikten sonra, kendisi ma'un kelimesinin bu bağlamda insanlara iyilik, hayır, nimetlerin paylaşılması gibi anlamları kuşatan genel bir ifade olduğunu belirtir. Bu sebeple biz de mealde, Maun'u geniş bir kavram olan hayır kelimesiyle ifade etmeyi uygun bulduk. Surede dikkati çeken önemli bir nokta şudur. İbadetlerde şekil şartları da vazgeçilmez olmakla birlikte, en az şekil kadar özen gösterilmesi gereken husus, imanla birlikte niyet, ihlas, huşu, takva gibi kavramlarla ifade edilen öz ve içeriktir. Kur'an'a göre ibadetlerde niyet ve ihlas, tevhid ilkesinin ibadetteki yansımasıdır. Bunu Hz. Peygamber, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek şeklinde belirtmiştir. İşte 4-6. ayetlerde, ''Vay haline o namaz kılanlara ki, onlar, Namazlarının özünden uzaktırlar. Halka gösteriş yaparlar. Mealindeki eleştiriyle verilmek istenen mesaj budur. Surede dikkati çeken diğer önemli bir noktada, Allah'a gönülden ibadet etmekle yardımlaşma ve dayanışmanın dindarlıkta birbirinden ayrılmazlığının vurgulanmış olmasıdır. Buna göre, ''Gerçekten dine inanan ve ahiret sorumluluğu taşıyan insan hem Allah'a hem de yaratılmışlara karşı ödevlerinin bilincinde olup bunları tam bir ihlas ve samimiyetle yerine getiren, kendisi iyilikler yaptığı gibi herkesin de iyilik yapmasına önayak olan, yardımlaşma ve dayanışmanın önünü tıkayan değil, aksine gelişip yaygınlaşmasına, bireyselliği aşarak toplumsal ve kurumsal bir yapı kazanmasına katkıda bulunan insandır. İslam'ın hakim kılmak istediği gerçek ahlak ve üstün insanlık işte budur. Kıymetli dinleyenler, Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza